Elhamdülillahi lezi hedana lihada ve ma kunnal nehtediyen levla hedana Allah ve ma tevfeeqi illa billah ve qajjati resulü rabbina bilhakk sallu ala muhammed Allahümme sallu ala tabibi kulubina muhammed Allahümme sallu ala seyni Muhammed sallu ala şefi'i zunubina Muhammed Allahümme صاحبني يا سلم أعوذ بالله لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس الى اخر لا يصدق الله العظيم اللهم فاعلنا بالقران العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين نستغفر الله الحي القيوم. بالحي القيوم الذي لا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم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 İnsan gördüğüne zaten inanır. Bizim imanımız gaybidir. E, i̇nandığımız şeylerin çoğunu henüz görmüş değiliz. E, bundan dolayı kıyametle alakalı konularda da önümüzde gerçekleşecek hadiselerde de hele deccal ilgili e, anlatılacaklar bu derste ve bundan sonraki birkaç derste e, deccal ilgili konuşulacaklar. Hakikaten harikulade olaylardır. Hadis-i şerif ve rivayetlerde geçen konular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 Tabii ki hepsi de doğal karşılayacağınız normal karşılayacağınız olur diyebileceğiniz şeyler olmayacaktır. Hele deccalla ilgili konu. Çünkü deccal özel bir yaratıktır. Normal bir vatandaş değildir yani. Senin benim gibi birisi değildir. Şimdi Hz. Mehdi ile ilgili konuları dinlediniz. Hz. Mehdi işte şöyle fetihler yapacak dünyayı İslam'a kavuşturacak elhamdülillah bunlara inanıyoruz. Ama şu görünen ortamda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 Büyük Allame Bağavi tefsirinin sahibi mübarek insan rivayetler almıştır ki bu ayet kerime Deccal'a işaret etmektedir. Ne buyuruyor Sadibilah? "Lehalqus semawati vel ard min Deccal yani öyle galikul hadeliklere sahip olacak ki Allahu Teala buyuruyor Deccal çok büyük bir fitne sahibi olacak, çok büyük bir şer sahibi olacak. Dünyayı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 Himar deniyor. Mesela merkep dese binek deriz. Binek deyince buna uçağı efendim e, veya o zaman teknoloji daha da ilerlerse işte füze deriz şu deriz bu deriz diyelim. Ama tabi hadis-i şerifte himar diyor. Yani merkepten bahsediyor. E, eşek olarak geçiyor. E, Bunun kulaklarının arasından bahsediyor. Eşeğinin kulaklarının iki kulağın arası kırk arşın diyor. E şimdi tabii ki bazı hoca efendiler, alim zatlar ben bir şey demiyorum. Tabi onlar diyorlar ki, ya bu bu şekilde izah edilmez. Nereden bulacaksın böyle bir eşek kulağın arası, 40 karşın olacak, kulağın, e ne olacak? E bu uçaktır diyor, kanatlarının arasını mevzu etmek lazım diyor. Ama ben o kafadaki hocalardan değilim. Neden? E bana ne canım? Ben buyrulanı duyururum, anlatarım, zaten yaşayan görür.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 Deccal'ın gebertilmesi kime nasip olacak? İsa Aleyhisselam'a nasip olacak. Çünkü bu Hazreti Mehdi'yi de Müslümanları da artık Kudüs bölgesinde kuşatım altında dağlara kaçmış vaziyette sıkıştıracak. O sıkıntılı anda İsa Aleyhisselam yetişecek. İnşallah. Önümüzdeki derslerde bunlar bab bab işlenecek. Çünkü on tane büyük alamete giriyoruz artık. Şimdi... Ee, Hazreti Mehdi e, on büyük alametler arasında zikredilmiyor. On tane büyük alametten biri olarak zikredilmiyor. Onun için şimdi deccaldan sonrası deccaldan ve sonrasındaki alametler on büyük alamet olarak zikrediliyor. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyor Umranü beytil makdis harab yesrib Mescid-i Eksa'nın mamur olması Medine'nin harap olması demektir. Mescid-i Eksa'nın mamur olması hangi döneme rastlayacak? Hz. Mehdi'nin orada imam olduğu döneme rastlayacak. Mescid-i şenlenecek inşallah. Yeniden mamur olacak inşallah. Yahudilerin şerrinden kurtulacak inşallah. Ama o zaman Medine viran kalacak. Tabi Medine'de büyük bir kıtlık ee, baş gösterecek Kuraklık baş gösterecek. Kurtlar şehre inecek. Efendim vahşi hayvanlar bütün Medine'ye işgal edecek. Hiçbir insan Medine'de kalmayacak. Medine-i son zamanda. Ve harab-ı yetribe hudurul melhame. O Medine'nin viran kaldığı, harap olduğu, ıssız kaldığı dönemde büyük savaş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 Deccal çıkacak. İbn Ebi Şeybe İmam Ahmed, bin Hanbel Ebu Davut ve Hakim bu şerifi rivat ediyor. Şimdi dolayısıyla Hazreti Mehdi'den sonra evvelül ayati zuhuren ilk zuhur edecek on büyük ayetten, on büyük hadiseden, kıyametin büyük alametleri dediğimiz on büyük alametten ilki hurucu deccal deccal'ın çıkışıdır.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 çıkması ki şeytanı da gebertmek o daebbe'ye. Nasıl olacak? Bu da Kur'anla sabit. Daebetullah Kur'an'da geçiyor. Sonra da tulu'u'ş şemse'l güneşin batıdan doğma hadisesi ki artık güneş battıktan doğduktan sonra zaten dünyada bir hayır kalmayacak, teklif kalmayacak, mükelleflik, sorumluluk kalmayacak, tevbe kapısının kapanması vesaire. Zaten güneş Batı'dan e, doğana kadar ne iş hali kalacak? Ne Müslüman kalacak?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 Tabi biz bunu birkaç derste özetlemeye çalışacağız ama alimlerimiz bu hususta müstakil kitaplar yazmışlardır. Teccal alakalı müstakil, mücellet, cilt halinde kitaplar e, ve bunların hepsi hadis-i şerif ve rivayetlerle doludur. Biz bunları size özetleyeceğiz. Sahih-i Müslim de bulunan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 cemaat sesli bir şekilde buna yani alışın Allahümme salli ala seyne Muhammed ve ala sellim, cemaat sesli bir şekilde salavat getirmeye başladıklarında ben de onlarla birlikte sesli bir salavat şerife getirdiğimden dolayı af olmuşum haberimde yokmuş diyor anlıyor musunuz onun için bu meclislerde sade ilim almıyoruz aynı zamanda af oluyoruz mağfiret oluyoruz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 Ben sonuna kadar bitmese de dinlesem demez mi? Ama kim der? İde <gülüyor> cenneti cennet bahçelerine uğrarsanız istifade edin hadisini bilen bunu der. Ya Resulallah, biz dünyada cennet bahçesi nerede bulacağız soranlara cevabında kale <gülüyor> ve ilim meclisleridir. Bu tabii ki fizik kimya meclisleri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 Amin. Şimdi şu hadis-i şerife bakın. Ben Rasulullah işittim sallallahu aleyhi ve sellem. Şöyle buyuruyordu diyor. Kim diyor? İmran İbni Hüseyin meşhur sahabi ma beyne halke Adem'e ila kıyam-i emrun ekberu mine deccal Adem Aleyhisselam'ın yaratılışı baz alınıyor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 Ulema eskiden beri doğdu, çıktı, büyüyor, büyüyor diyorlar. Ama ben bir tarih vereceğim size inşallah. O tarihi siz ben de bende görecek durumumuz da yok gibi ama o tarihi verdiğim zaman daha anlayacaksınız. Biz şimdi 80 senesinde gittik Medne-i Münevere'de. Mübarek bir zat Evliyaullah'tan tabii ama o zaman e şimdi dedi doğdu dedi, büyüyor dedi mesela.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 1427 27 civarı diyor. E zaten 1427 bitiyor iki ay kaldı. E şimdi mübarek insanlar biraz gerçekçi olan. Şimdi güzel insanlar bekliyorlar, hoşlarına gidiyor ama tabii şimdi Süfyanî Süfyanî dediler hafız eset Süfyanî. Gözünde de işte şöyle var, böyle var. Hafız esede tarifi tutturdulardı.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 Öyle mi değil mi? Şimdi Hazreti Mehdi öncesinde olan olaylar anlatılıyor. E bu olayların daha hiçbiri başlamamışken, yaşanmamışken sen şimdiki iki sene sonra deccal çıkacak dediğin zaman olur mu? Olmaz. Neden? Çünkü deccalın çıkması da Hazreti Mehdi'nin çıkışından bayağı sonra o saydığımız olaylar daha gerçekleşmemiş. İki sene sonra deccal desen şimdi. Doğru mu olur bu şimdi? Gerçekçi olmaz. Onun için efendim, büyük olay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 Rasulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Sahih-i Buhari'de hadis-i şerifinde buyuruyor. "Ma min nebiyyin illa ve kad kavmou." Hiçbir peygamber yoktur ki kavmini, ümmetini Deccal'dan sakındırmış olmasın.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 Alametidir. Çünkü tehlike yanaştıkça o tehlike görmezden geliniyor. Efendim Ebu Ubeyde hadisinde yine buyuruyor Ebu Davud Lem Nuh Aleyhisselam'dan sonra da hiçbir peygamber gelmedi ki illa ve kadenzer kavmü deccal ümmetini, kavmini, toplumunu deccal'dan korkutmuş olmasın. Her peygamber bu hadisler hep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 Ya Rabb azabından sana sığınırız. Cümlemizi muhafaza buyur. Amin. Ne auzu bikum ne Mesih ed-Deccal. Mesih ed-Deccal. Işte anlatılacak onlar ismini lakabı hakkında konuşmalar. Efendim Deccal'ın şerrinden sana sığınırız. Min Kabir azabından sana sığınırız. Ya. Ve fitnetil Hayatın ve ölümün bütün fitnelerinden. Bak şu duaya bak.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 ee, bulunacak şu anda mermerler yapılmış Öyle. adamların ondan hadisten falan haberi yok onlar mimar proje bilmem ne hatta e, yurt dışında çizdiriyorlar o projeleri yapıyorlar fakat içindeki mermerlerin rengine kadar hadis-i şerifte var Allah yani demek istediğim adam Mekke'nin Medine'nin içinde olsa Kabe'nin, Ravza'nın içinde olsa eğer niyeti bozuksa, ameli bozuksa Dekcal oraya giremediği halde adam çıkıp Dekcal'a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 Şimdi bu kağıtta bazı notlar almıştım evvelce bu notlardan da istifade ederek. tabii Bu bir zaman evvel benim e, bulduğum bir konuduydu. Fakat kimseye anlatılmadı. Bu şekilde izah edilmedi. Fakat hesap kitap neticesinde bu karara vardık. Ama evvela şunu konuşacağım size. Ezanla ilgili bir risale yazdık. Fakat insanlar bilmiyorum ben sizin ezanla ilgili bu Risale'yi şu anda alsanız, fazla alsanız, benim cebime bir şey girmiyor diyorum size. Doğru mu diyorum? Doğru, e doğru demiyorsam, e, demin konuştuklarımı da doğru demiyorum. Doğru. Doğru. <gülüyor> e, dolayısıyla fazla aldın, eksik aldın, şu anda benim alakadar edilen bir konu yok. Ama ben bu ilimleri yazıyorsam, geceleri uyumuyorsam, efendim bu kadar hastalıkla ölmeden birkaç şey insanlara yetiştireyim, yazayım, hazırlayayım diyorsam, buna okununca, amel edilince benim de defterime yazılacağı için e, hayra delalet eden, onu yapan gibidir sırrına mazar olacağımız için memnun oluyoruz. Ama maalesef tabi bu ezanla ilgili ya ben müezzin miyim diyerekten bazıları bunun emniyetini önemini anlamamış olabilirler. E böyle olursa şimdi ben namazla ilgili bir kitap Çıkarmaya çalışacağım. Birkaç ay çalışacağım edeceğim. Namazla ilgili büyük bir eser hazırlıyorum. Sizlerin istifadesi. Mesela bu duaları yazacağım. Namazın sonunda bak bu duayı okumayı bilmiyorsunuz. Hepiniz okumanız lazım. Deccaldan sığınma gibi olayları. Bunu konuşacağım. Ama şimdi bakıyorum. Halkın ilgisi olmayınca matbaalar bu arkadaşların basma şeyi de ona göre ne oluyor? Ya madem ki diyor ilgilenilmiyor falan. O zaman yazılmasın basılmasın oluyor. Yani siz bu ilimlerin yazılmasından yana mısınız? E o zaman... Buna arz talep meselesi. Yani talip olmanız lazım ki adamın bir hikayesi, bir romanı, bir uydurması 50 bin, 100 binler telaffuz edilirken e, e, bir ezanla ilgili kitap şimdi sen 200 tane, 300 tane e, şeklinde cemaat bundan e, talep ederse adam da ne diyor? O cevende o zaman yazma diyor. Öyle mi? Ben bu cümlatbaacısı değilim, basan ben değilim. Bana ne? Ama biz istiyoruz ki cemaata bu ulaşsın, insanlar amel etsin. Hepimize lazım olan şeyler. Mesela, şu hadis-i şerifi ediyoruz. Ebu Ureyre hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Men seme'al müezzine yüezzinu. Ezan okurken müezzini işiten. İşitiyor muyuz her gün? Allah mahrum etmesin. Bu ezanları duyuyoruz elhamdülillah. Çok ezan duymayan dünyada yerler var. Okunmayan da yerler var. Fekâleke mâ yekûl. Şimdi tabi Avrupa'ya ben çok gittiğim zamanlar, o zamanlar daha iyi biliyorum. Bütün çoluğa çocuğa ezanı falan öğretmişler. E, yurt dışında çalışan e, Müslüman kardeşlerimiz evlerinde tabi dışarıda ezan okunmadığı için, e, çan sesleriyle her taraf çınladığı için, e, ezanda duymadıkları için onlar ezanın kıymetini çok biliyorlar. Nereye gitsem mesela namaz kılacağız. Biz şimdi evde kılarken ezan okuyor muyuz? Okumuyoruz. Halbuki okumak lazım. Efendiler hiç ezan okutturmadan namaz kılmaz. Mesela evde cemaat yapılacak ezan okuyun der. Ondan sonra kahmet getirilir mesela. Biz şimdi hemen nasıl olsa camide okundu diye kendimiz e, kılıyoruz, duruyoruz namaza. Ama Avrupa'da gittiğim yerlerde hep çok ilgimi çekti o. Hemen çocuk kalkıyor, ezan okuyor. Ondan sonra kahmet yapmayı biliyor. E şimdi bizim ço çoğumuzun çoluğu çocuğu doğru düzgün bir ezan, kahmet bile getirmez. Kendimiz bile getiremeyiz. Doğru düzgün harfleri yerinden çıkararak yanlış yunluş telaffuzlarla yapabiliriz. Neden onlar ezansız kalmışlar? Ezan sesi duymadıklarından ezanı e, efendim her vakit namazda e, evin içerisinde ezan okumayı adete haline getirmişler. Onun için Allah bizi de o duruma düşürmesin, mahrum etmesin. Ezanlarımız okunuyor gürül gürül ama bu ezanla ilgili dualardan haberimiz olsun faziletlerde. Bak müezzini duyduğun zaman vazifen ne? Aynı onun dediği gibi tekrar edeceksin. Konuşmayacaksın, işini bırakacaksın. O Allahu Ekber, Allahu Ekber dedi. Sen de Allahu Ekber, Allahu Ekber. O eşhedü ve la ilahe illallah, sen de eşhedü ve la ilahe illallah. Peşine! Müezzinden evvel davranıyor? E, hoca efendim benim vaktim yok. Konuşmam lazım. E ne olacak? Müezzin de yavaş okuyor. Ey ben ondan önce bitireyim. <gülüyor> o peşime devam etsin. E sen misin müezzin o mu müezzin? Buradaki sevaplar kime? Müezzinin peşine gidenlere. Önüne geçenlere. Değil. Anladın mı? Hatta mesela o sonunda bir La ilahe illallah çekiyor ya mesela. E tabi o şimdi La La ilahe illallah diyecek. Adam tabi o La diyene kadar La ilahe illallah bitiriyor. Oldu mu şimdi? Olmadı. E hoca ben müezzin gibi 80 elif nasıl çekeyim? Çekme mübarek dur sakin dur ne olacak o bitirdiği zaman sen bir kere la ilahe illallah diyeceksin yani ee adamla beraber başlıyorsun müezzin kadar nasıl uzatacağı yani e, bilmiyorsun işte ondan sonra adam la demeden bu illallah'ı bitiriyor e, müezzinin peşine oldu mu bu şimdi nasıl ki velad dalini imam çekerken herif çoktan amini koy veriyor yani imam taalini dememiş bunların faziletleri var. O faziletlere erişmenin de usulleri var. Öyle rastgele olmaz. Sümme yekul Ondan sonra ne diyecek? Ezan bitti. La ilahe illallah dedin müezzin. Sen de son kelime la ilahe illallah dedin. Radıytu billahi rabba ve bil İslam'i, dina ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme nebiya. Bu hoca efendileri alıştırdılar biraz. Elhamdülillah iyi oldu bu. Ama devam var. Bu ayrı bir rivayet şu oraya kadar olan rivayet başka hadiste var. Ve bil Kur'ani imama ve bil Kabe'ti kıbleten eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluh. Allahum mektub şehadet-i hadi fi 'iliyîn ve şehd 'aleyha meleketekel mukarrabîn. En biyakel murselin ve ibadet-i salihin vahtimale bi amin ve eyle ha ali indi gaden vefini yevmel kıyamet inneke la hiç böyle bir şey yaptınız mı yaptınız mı hiç yapmak iyi midir e bak şimdi göreceksin nedir yarınki gün cumadır belki bir de haftalara çıkılmaz ölüm gelmeden böyle bir şey yapalım mesela ne olur e, kitap elinde olmak lazım çünkü bunu ezbere kimsenin kafasında şu anda kalmaz. Ne olur diyor? Bedarat iley bi min arş fiha amanu Hemen diyor bunu okur okumaz ama çok büyük söz. Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, peygamber olarak Muhammed Mustafa'dan sallallahu aleyhi ve sellem, imam olarak Kur'an'dan, kıble olarak Kabe'den razı oldum. Allah da senden razı oldu. Evet Allah'tan başka hiçbiriyle olmadığına şahitlik ediyorsun. Bir olan orta olmayan Allah Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve rasulü olduğuna şehadet getirdikten sonra. Ey Allah'ım bu şahitliğimi mukarrab meleklerinin yanında bulunan illiyine kaydet. Mukarrab meleklerini de bu şehadetime şahit et. Gönderdiğin nebilerini de bütün salih kullarını da ve bunu amin diye sonunu da aminle mühürle bu şahitliğimin sonunu aminle mühürle ve kendi katında bunu koru ve muhafaza eyle. Kıyamet günü olduğu zaman bu şahitliğimi bana ödersin, geri verirsin. Sen sözü bozmazsın Allah'ım. Dediği anda o anda o söz bittiği anda hemen diyor arşın altından bir ka kağıt kendisine hemen ini verir O kağıtta da ona ...cehennemden eman ve beraat yazılır. Yahu her ezanda böyle bir beraat alma imkanımız var. Ama tabii her ezanda okuyamayabiliriz. Ama insan hiç olmasa bir cuma saatinde... ...insan hiç olmasa haftada birik... ...insan hiç olmasa bir ömreye gittiğinde... ...insan hiç olmasa bir mübarek saatte... ...bir mübarek gecede... ...bir ezanı kollamaz mı? O ezanın peşine böyle bir dua yapmaz mı? Tamam her beş vakitte vakit bulamayacağınızı biliyor. Ha ezberleyen yapabilir de... ...ezberleyene kadar çok zaman geçer ama... Hiç olmazsa insan mübarek günlerde haftada bir olsa da cehennemden beraat alma imkanı var. Beraat gecesini mi bekleyeceğiz şimdi? Beraat gecesine kadar kaç defa adam cehennemlik olur Allah muhafaza. Ondan sonra da kaç defa mezara girer? Onun için biz devamlı Allah ile ahdimizi tazeleyelim. Şehadet kelimelerimizi illiyine kaydettirelim inşallah. Allah'ındeki indeki dosya kaybolmaz. Mukarrab melekler de unutmaz. Rabbimiz şaşırmaz hesabında ve bu ezan şahadetini bu şekilde taçlandırırsak Allah bize de celle celaluhu arşın altından cehennem beraatımızı yollar inşallah. Yarınki cuma saatinde nasip olsun inşallah. Biz de beraber okuyalım, siz de okuyun. Sayfa ama tabii burada hadis ayrı da duası 162'nin başı. Yani hadis 160'da, 161'de tercümesi fakat bu duayı okumak isteyen 162'de başlıyor. Razıytü diye. Hadisi okumayacak. Razıytü billahi rabben diye başlıyor. İnneke la tuhliful mi'ad diye bitiyor. Böylece şimdi bu lazım mı değil mi? ya Bir insana ne kadar rahatlık veriyor ki arştan bana bir e, yazı geliyor cehennemden berat. E benim görmem lazım mı? Değil. Biz baştan beri ne dedik? Neye iman ettik? Gayba imanı ama bu hadis-i şeriflerle amel edelim mahrum olmayacağız rahman şimdi 1421 senesi yani 27 olduğuna göre demek 6 sene evvel artık burada şüpheliyim çünkü 21-22 veya 20 olabilir yani bu bir tam ben buna not almamışım zamanda. Yani bundan altı sene evvel mi, beş mi, dört mü orada biraz benim şübem var. Ama bu bir iki senelik fark burada söz konusu değil. Ancak Mekke-i idik. Mekke-i Mükerreme'de Hazreti Mehdi'nin gelmesiyle alakalı çok konular geçince o zaman Seyyid Ma Maliki Hazretleri de sahidi, onlarla görüşülüyor, ulema ile görüşülüyor. O da Hazreti Mehdi'nin gelmesine çok meraklıydı. Efendi Hazretlerinde her gördüğü zaman ne zaman Mehdi geliyor diye sorardı yani. Ee, Mubarek tabii yetişemedi. O vefatı. Onun da derdi Hazreti Mehdi'ye asker olmaktı tabii. Hep o niyetle yaşayanlar kazanıyorlar elhamdülillah. Onda şüphe yok. Ama e, tabii ki e, bu hususta dediğimiz gibi ilmi verilere dayanmak lazım. Şimdi benim size diyeceğim konu bir tarafı keşfe dayanıyor, bir tarafı da ee, bazı kitaplarda, halüsüde vesaire kitaplarda gördüğümüz e, ayetlerin şifreleri yani bu şimdiki şifreciler gibi değil de Ebted hesaplarıyla vesaire ayetlerin rakamlarını çıkartarak alimlerin, evvelki ulemanın yaptığı bazı rakamlarla uyuşuyor. Aslında ben bunu tefsirde sonradan gördü O zaman bunu görmedim. Fakat Mekke-i Mükerreme'de o dönemde işte 1421 diye diyorum ama yani 21 olsa 6 sene. Evvel oluyor ama tabii orada diyorum 20 de olabilir, 22 de olabilir. Orada tam bir 5-6 sene var bu. Efendim, Hazreti Mehdi'nin ne zaman geleceğine dair istihareler yapıldı. Ve bu hususta baya müracaat edildi Mekke'de. Epey bir zamanda bir şey gözükmedi. Ancak sonunda şöyle buyuruldu. 4 saat var. Şimdi bu bana 5-6 senedir bu 4 saat benim kafamdadır. Fakat bunun e, bir izahı lazım. Çünkü 4 saat dendiği zaman siz bir şey anladınız mı? He? Ben de anlamadım fakat o arada Allahü Teala Hazretleri tabi bazı insana ilhamlar da yapması lazım ki gördüğün bir rüyanın veya keşfin manasını anlayabilirsin aksi takdirde. 4 e, saat kimse bir şey bundan Çıkaramaz. Sonra bana şöyle yani ilham edildi. Ki şu ayet-i kerimede estağizu billahi. ve inne yevmen inde rabbike keelfi senetin mimma teuddud Habibim diyor senin Rabbin katında bir gün sizin saydıklarınızdan bin sene kadardır. Bu ayet mi? Ay. Şimdi ben sonra dedim ki bu dört saatten dendiğine göre ben bu saati neye göre hesap etmem lazım? Bu ayeti kerimede buyurulduğuna göre biz şimdi bizim günlere göre dört saat desek hiçbir manası yok. Ama biz burada Allah indinde manevi muracat yaptık. Ve bu manevi muracatımız neticesinde bize dört saat buyuruldu ve daha karıştırmayın dendi bu işi. Bu dört saatin tespitini yapmamız için biz de efendim sonradan ama bu benim kendime gelen bir ilham ile dedim ki bu hesabı neye göre yapayım? Bu ayeti kerimeye göre yapayım. Peki hesap. Şimdi 4 saat var dedi. Bu tabii 4 saat var dedi. Diyorum sana işte 21, 22, 1400, 16 sene evvelki konuyu konuşuyoruz. Bin bir gün bin sene ise diyorum şimdi. Bir gün kaç saat? 24 saat. Bin'i 24'de böleceğim. Allah indindeki bir saati bulacağım. de çarptı mı? Dört saati bulacağım. Doğru mu? Hayır şey doğru demek zorunda değilsiniz. Benim dediğime göre konuşuyoruz şimdi. Benim hesaptan gidiyoruz. Şimdi bir gün kaç seneymiş? Sizin saydıklarınızdan Bin sene. E burada dört saatten evvela bir saati bulmam lazım değil mi? E bir saat ne oluyor o zaman? Bini Yirmi dörde böleceğim ki Allah indiğinde Bir saati bul. Bize göre bir saat kaç dakika? 60 dakika. Bize göre bir gün kaç saat? 24 saat. Allah'a göre bir gün ne kadarmış? Bizim saydıklarımızdan 1000 sene. O zaman Allah'a göre bir saat ne kadar? Allah'a göre bir saat 1000 bölü 24. 1000 bölü 24 41.6 41.6 bir saat olunca yani 41 sene 6 ay bunu 4 çarptığın zaman eşittir 166.6 Ne diyor yani? 166 sene 6 ay Dur şimdi. Biz bunu hangi tarihte gördük? 1421 Diyoruz Koy 166.6 Topla Ne kadar var ileri şimdi? 1587.6 Şimdi hangi yıldayız? 1427. Peki 1587.6 bu duruma göre ha ama nedir? Bu 1422 ise anladın mı? O olur 1580 efendim 8. E, o 1420 ise yani olur 86 yani demek istediğim anladın mı? O bir sene hesabında ya ileriye geri yani ben onu bir şey demiyorum ama hesap net. Bu nereye uyar? Bir defa her tarafa uyar. Nasıl uyar? Aliusi Hazretleri "Fakat ca'e esratu" ama ben bunu o zaman görmemiştim. Bunu yeni gördüm daha. Bu da benim öbür hesabımı tam doğruladı. Bir hesap çıktı. "Fakat ca'e esratuha." Buyurur ki Allahu Teala "Kıyametin alametleri gelmiştir." Bu ayetin manası ne? Hel yanzuruna iles saati entetun bagta. O imansızlar diyor, ansızın kıyametin kendilerine gelmesini bekliyorlar. Fakat ca esratuha. Halbuki diyor onun alametleri gelmiştir. Zaten Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem gönderilişi de nedir? Kıyamet dedi. Şimdi bu ayetten ulema hesaplar çıkartmış. Kıyametin alametleri gelmiştir. Bu hesapları kendileri yapmışlar. Ne tutuyor biliyor musunuz? 1802 Tefsir yazıyor bunu Bunu ben demiyorum şimdi Bak burası benim değil şimdi Ben bunu yeni gördüm 1802 Kıyamet alametleri gelmiştir Ayetinin açılımı Tabi çok hesaplar yapanlar olmuş Fakat bu hesap önümüzdeki bir hesap 1802 olarak kıyametin Kopuşuna dair tarih veriyor Bunlara inanmak iman şartı mıdır Değildir sen desen ki Hoca Efendi benim bana göre bu dediklerinin hiçbiri geçersizdir. Ben de sana derim ki teşekkür ederim. Yavur oldun değil mi? Çünkü burada bir ayet ve hadis olarak şu ay şu gün diye bir işaret yok. Ama ben size şunu anlatmak istiyorum ki öyle beş sene içinde, on sene içinde, yirmi sene içinde beklenilen tarzda değil. Çünkü Efendi Hazretlerimiz bu usta bir tarih vermiş değil ama bu yüz senenin geçtiği kesin diyorum size. Neden? Neden? E çünkü 1427'yi bitiriyoruz. İmam Rabbani Hazretleri o zaman ne diyor? benim başında şu anda 28 oldu diyor. Bu 100 geçti diyor. O zaman. E dolayısıyla şu anda 28 oldu. Bu 100 geçti. Bunu zaten mektubata dayanarak açıkça söyleyebiliyorum ki bu 100 geçti. Anlatabiliyor muyum? E dolayısıyla şimdi 5-10 sene işte beklemek hayalcilik olur. Çünkü 100 senenin İlk çeyreği 25 senedir. 25 sene içinde müceddit ne zaman gelir? Mücedditler hep yüzün başında diyor hadisleri. Başı da nereye kadar uzanır? İlk çeyreğine kadar uzanır. Ama ulema bu hadisleri beyan ederken diyor ki, başında diyor o kişinin sağ olup faaliyette olması lazım diyor. Yani biz şimdi diyoruz ki Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri diyoruz 15. asrın müceddididir. Ben kitaplarımda bunu belirtmişim. Ben bunu belirttiğim zaman Niye göre diyorum? Bak Ali Aydır Efendi Hazretleri hakkında diyemedik onu. Neden? Çünkü o tarih olarak ona uymadı. Ama Üstadımız Hazretleri 27 sene bu 27 seneden evvel yani 1400'ün başında 27 sene evvel Üstadımız Hazretlerinin tam faal olduğu dönemler. E, dolayısıyla 1400'ün başında o zat faaliyette olması lazım. Yani 15. asrın müceddidi olacak zatın 1400 dendi mi hicri sene Faaliyette olması lazım. İslam'ın sünnetlerini ihya etmesi lazım. Bidatları öldürmesi lazım. Vasıfları var. Bu vasıflara baktık. Üstadımız Ali Haydar Efendi Hazretleri vefat etmiş. 1400 olmadan. E diğer bu kadar ulema evliya vefat etmiş. E 1400'ün başında bakıyoruz. Hacı Mahmud Efendi Hazretleri kadar sünneti ihya etip bidatları ortadan kaldıran vasıfta bir insan görünmediğinden biz de diyoruz ki Müceddit vasfı hadis-i şerifte Ebu Davud hadisidir. Her yüzün başında gelecek. O zaman biz dedik ki 15. asrın müceddidi bizim açımızdan Mahmud Efendi Hazretleri'dir. Ha ama ne var? Müceddit çoğalabilir. Bazı dalda hadis ilminde felancı olur. Tefsirde bir başkası olur gibi vasıflar olabilir. Ama Üstadımız Hazretlerinin bu mücedditlerden biri olduğunda hiç şüphemiz yoktur. Şimdi bu 27 geçtiğine göre diyoruz bu yüzden Hazreti Mehdi'nin gelme olasılığı Geçti çünkü gelecek olsaydı 1400'ün başında sağ olup faaliyette olmalıydı. Ee, İmam Rabbani gidiyor 28 oldu bu yüzden geçti. E şimdi bizim de 27-28 hiçbir belirti daha yok. O halde bu yüzden geçti. Şimdi benim e kendim çıkarttığım tarih kaç çıktı? 1587 kaç sene kalıyor yani 1600'e? Hayır, 87'den sonra kaç kalıyor abi? 13. 13 sene. Şimdi 13 sene evvel Hazreti Mehdi çıktığı zaman 1600'ün başında Hazreti Mehdi ne oluyor? Tam Tam faal oluyor. 16. asrın ya 17. asrın. Çünkü 1587 ile kaç bitiyor? 16. asır bitiyor. 1600 oldu mu 16. asır bitmiş oldu. 1600'ün başında ne olur? 17. asrın Başı. Şu anda hangi asrın başındayız? 15. asrın başındayız. Anladınız mı? Çünkü 1427. Hangisini dolduruyoruz şimdi? 15. asrı. Yani 15. asrın başındayız. Peki. Şimdi hesapları yapıyoruz. 1587 gibi Hazreti Mehdi gelirse Deccal'ın hurucu çıkışı ve İsa Aleyhisselam'ın nüzülü. 1600'den sonraya kalması gerekiyor. Çünkü Hz. Mehdi fethedecek ortalığı. 1600'den sonra, peki İsa aleyhisselam indikten sonra kaç sene İsa aleyhisselam dünyada kalacak, İslam'ı hakim edecek? 40-45. Peki. Şimdi ondan sonra güneş batıdan doğacak. Tevbe kapısı kapanacak. Ne oldu diyelim? 1640'lardayız. Güneş batıdan doğduktan sonra dünyanın ne kadar daha yaşayacağı kitaplarımızda sabittir. Hadislerde de sabittir. Güneş batıdan doğduktan sonra kıyamete kaç sene kaldığı kesin. Yani şu anda Allah muhafaza. Güneş batıdan doğsa ben size kesin hadisi söylerim ki kaç sene kaldı. Çünkü orada hadis var. Kaç sene? 120 sene. E güneş batıdan doğduktan sonra 120 sene kalırsa. Şimdi 1640 gibi desen bunun üzerine de 120 daha koysan ne etti? He? 1760 küsürlar oluyor. Peki birinci sûra üfürüldü o kıyamet değil ha. Orayı da yanlış anlıyorlar. Kıyametin kopması ne zaman? İkinci sûra üfürüldü o zaman. İnsanların kabirden kalkışı işte o zaman göklerin, yerlerin alt üstte oluşu, güneşin aynı. o zaman hakikaten millet mezarda. Birinci sur, sura üfürülüşle kıyamet kopmuyor. Herkes ölüyor. Ne zaman diriliyor? İkinci sura üfürülüşle diriliyor. Kaç sene var iki sur arasında? O da hadislerde ve kitaplarda sabit. Bak bunlar rüya falan değil. İki sur arası kaç sene? Buyurun. 40 sene. Doğru. İşte bak. 40 sene bu da sabit. 40 da koydum bunu etti abi. 1800. Şimdi fakat ca'şraatuha ben onu bilmiyordum ama tefsirde sonradan gördüm ki daha bu sene kıyamet alametleri gelmiştirin açılımında ulema hesabı yapmışlar 1802 çıkıyor. Peki benim daha evvelce yaptığım 4 saat hesabından bulduğum 1587'nin üstünden geldiği zaman buna ters düşüyor mu? Düşmüyor. Ama şimdi Hz. Mehdi gelecek olsa tabii ki, kıyametin e, kopması o zaman çok daha yakına gelir. Ama Hz. Mehdi'nin çıkışı geciktikçe kıyametin kopması da ona göre ileridedir demektir. Çünkü ondan sonra olacak olayların hepsi sabittir. Çünkü ondan sonraki süreler belli. İsa Aşam'ın 40-45 sene oradan, ondan sonra güneş maddından doğması, ondan sonra 120 sene, sonra üfürülmesi, ondan sonra 40 sene. O hesaplar belli zaten. Ama burada mühim olan tabi Hz. Mehdi'nin çıkışını bulmaktır. Çünkü ipin ucu oradadır. Hz. Mehdi'nin hesabını yapamadıktan sonra öbür hesapların hiçbiri hepsi bellidir mesafeler ama başlangıç belli olmayınca konuşmak hükümsüzdür. Ama bu baş olarak şu anda ben bu tefsiri de görünce anladım ki bu zuhurat ve bu keşif uygun görülüyor. Buna göre daha var mıymış? Ne kadar yakın dense bile. Ha şimdi size göre bu. Size göre. 1587'de şimdi ne kadar var? 1427. 1587'den çıktığın zaman 160 sene mi? He? 160 gibi bir rakam çıkıyor. 160 sene. Çok muymuş? Bayağı var gibi görülüyor size göre. Siz çünkü birkaç senede bekliyordunuz. Ama Allah'a göre çok mu bu rakam? 160 sene nedir be? Dünyanın kuruluşundan kovuşuna kadar geçen hak ve batıl mücadelesinde Adem Aleyhisselam'dan başlayıp kıyamete kadar sürecek cihat mücadelesinde yüzmüşük yüzmüşük kuyruğuna gelmişik 160 de olsa hiçbir şey değil Allah indinde. Kafirlerin suyu ısınmış. Küfrün sonu gelmiş inşallah. Ve İslam'ın hakimiyeti dünyaya çok yanaşmış. Zaten onlar da bunları bildikleri için bir an evvel Orta Doğu projesini hayata geçirmek istiyorlar. Köya Hazreti Hz. Mehdi'yi çıkmadan engelleyecekmişler serseriler. <gülüyor> Hazreti Mehdi çıkmadan Orta Doğu projeleri bitmesi lazımmış. Onu da biliyorlar. Gargat ağacını Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ağaç bir tek Yahudi'yi ele vermeyecek diyor. Diğer ağaçların hepsi Gel ey Müslüman arkamda Yahudi var öldür onu diye çağıracak dediği meşhur hadis. Bir tek şu ağaç diyor söylemeyecek diyor. Nasıl inanıyorlar İsrail'e bütün o ağaçı dikmişler. Nasıl inanıyorlar yani. Ki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yalan söylememiş ne buyurduysa çıkmış ya. Herifler senden benden iyi biliyorlar ama bile bile inkar ediyorlar. Bunların inkarı bile bile inkardır. Bilmeyerek değil. Onun için... Allah'ın vaad ettiği günler yakın. Allah'a göre çok yakın. Allah'a zaman geçiyor mu? 5000 bin sene var desen Allah'a göre yakın mı uzak mı? İnnehum yeravnû ba'ida ve kariba buyuruyor Kur'an. Onlar uzak görüyor biz. Yakın görüyoruz. Ama hakikaten 150-160 sene hiçbir şey değil. Ama size göre şimdi Ooo hoca efendi biz bekliyorduk birkaç seneye kadar ya. Pek de beklemiyordunuz. Baş ver şimdi. Bana numara yapmayın. Niye? Niye? evleri yapıyorsunuz arabaları alıyorsunuz çocukları doğuruyorsunuz maşallah herkes devam edin mübarek olsun ama e Hz. Mehdi geldi mi bütün işler <gülüyor> yani bırakıp gideceğin o da biraz zor gelir biliyor musun evi de yeni yapmıştık şimdi Hz. Mehdi de birkaç sene sonra çıksaydı ya dersin yani onun için Allah her şeyi zamanına göre yaratıyor biz ne zamana uygunsak bizi o zamanda yarattı Allah imtihanı kazananlardan eylesin yani keşke Hazreti Mehdi asker ol, olaydım diye temenni edilir ama video geldiğinde yok ya bu o değil deyip de deccala uyma tehlikesi de var. Boşver biz bir tehlikeye katılmadan, deccalı meccalı görmeden ne şeytanı gör ne Oğuz hesabı. Biz bu vaziyette imanı kurtarmaya bakalım inşallah. Ama çoluğa çocuğa da bu ilimleri aktarmaya bakalım. Çünkü 150-160 sene hiçbir şey değil, 4 de, nesil sonra... 3-4 nesil sonraki çocuklarımız böyle asırlar sonra değil bizden sonra bir buçuk asır yok yani 3-4 nesil içerisinde karşılaşılacak deccal gibi bir tehlike var Hz. Mehdi gibi de tabii büyük bir müjde var ama hakikaten bu konuları çok iyi işlememiz ve geriye bırakmamız evlatlarımızı bu konuda bilgilendirmemiz lazım ki inşallah Allah haktan ayırmasın batıla uydurmasın amin, amin. şimdi sakın ha ortalıkta ki çıkıp da demeyin ki hoca dedi ki Mehdi şu saatte gelecek. Ben kendime göre bir şey gördüm, bir hesap yaptım. Sonra da bunu diğer bilgilerimle sağlama yaptım, uygun gördüm. Ama bu kimse hakkında inanç ifade edecek bir ilim değildir. Yani buna inanmayanın bir tehlikesi yoktur. Ama velakin hala buradaysa oradaysa arşın bundadır hesabı. Şimdi dedi ki Nasrettin Hoca. Dünyanın ortası dedi, neresi dedi burası Nasıl olur dedi ya Konya'nın efendim ilçesi Akşehir dünyanın ortası olur Cık, İnanmazsan ölç dedi <gülüyor> E şimdi ben de burada Ben demiyorum ki 2033 sene sonra İnanmayan gelsin yapışsın yakama Dolayısıyla inanan inanır inanmayan Burada zaten iman şartı olan bir konu konuşmuyorum Ama ben diyorum inanmayan Beklesin görsün Kalabiliyorsa yaşasın. Benim de mezarıma gelir. Ya bir Fatih okursa okur. Ya da onlara hoca ne biçim yanlış hesap yaptın der. Mesele değil. Mesele hallolur yani. Burada konuştuğumuz ne? Ben sizle bir istişare mahiyetinde paylaştım. Ama şunu kesin biliyorum ki daha var. Çünkü bunu Efendi Hazretleri'ne sordum. Kaç defa sordum. Dedim ki Efendi Hazretleri çok yakın hesaplar veriyorlar. Efendi tarih vermekten sakınır bak. Hiç tarih vermemiştir. Ve tarih verenlerin yanıldığını söylemiştir Dolayısıyla e, çok tarihler de henüz geçmiştir Şu anda çoktan geçmiştir verilen tarihlerin çoğu 1200 verilmiştir geçmiştir 1400 verilmiştir geçmiştir Hem de büyük alimlerin verdikleri tarihlerin çoğu geçmiştir Ama Olabilir mesela Muhittin Arabi gibi bizzat bir hesap yapmıştır O hesap tutmamıştır Hesabın tutmaması da Muhittin Arabi'ye bir noksanlık getirir mi? Getirmez radıyallahu anh Evliyanın reisi Ama onun yaptığı hesap tutmamıştır Ruhulbeyan da o hesabı. Kabul etmiştir. E ama efendi babamız Alaeddin Efendi kenarına ne demiştir? Hani ne oldu? Yani bunu da değen çıkabilir. Anlatabiliyor muyum? Molla Kasım çıkar. E ondan dolayı şimdi bu önümdeki Berzenci Hazretleri Kıyamet alametleri kitabını yazan bu zat diyor ki mesela 200 sene evvel için geçti geçti de diyor bu 200'ü kesin geçmez. Burada geldi diyor Hazreti Mehdi diyor mesela. Bak onunkini de geçti. Dolayısıyla bu hesaplarda anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Bu tarihler, hesapları alimler yapmıştır. Kimi keşfe dayanarak, kimi ilme dayanarak ama ya tutar ya tutmayabilir. Tutmaması da bir noksanlık getirmez. Bir tahmin ifade eder. Bir iman şartı ifade etmez. Anlaştık mı yani? Gidip de dışarıda sonra başka başka konuşmayın bak. Burada ayrı konuşuyorsunuz. Kapıda başka konuşuyorsunuz. Ha ben size İyi niyetle bir bilgi verdim. Ama efendi hazretlerine sorduğumuzda o zaman bir enişte vardı eski ihvandan keşfi açıktı. Çok maneviyatı vardı keşfi açıktı. O zatın ben çocukluğumda tanıyorum o zatı. Kısa boylu mübarek bir zat. Bir kere hatmi şerife geç kaldı taşları o dağıtırdı o zamanlar. Bir kere hatmi şerife geç kaldı hemen nakşimende hazretlerini gördü. Dedi ki bak geç kaldın, yarısını yetiştin, bizde kütük var. Hanginiz hatmin başına yetiştiniz, ortası yetiştiniz, bütün kütükleri tutuyoruz dedi Naksifendi ona. O zaman Efendi Hazretleri anlatırdı bunu. Bu zatın iki üç tane böyle keşfi olmuştu, Efendi Hazretleri buna itibar etti. Birisi de Halidiye kolun ile alakalıydı. Medine'de, Ravza'da diyor gördüm, minare gibi adamlar, melekler gelmişler, bütün hacıları kovuyorlar. Defolun siz ziyarete layık değilsiniz, Resulullah sizi kabul etmez sallallahu aleyhi ve sellem, defolun defolun. O da kısa boylu, ya diyor uzun uzun minare gibi adamlar, ben şimdi bunlara göze de kestiremiyor, yanaşayım yanaş. herkesi kovuyorlar, beni mi alacaklar falan. Neyse dedi, bir yanaşayım. Bir yanaştım diyor, ziyareti kesmişler. Şimdi kesiyorlar ya, yarı yoldan döndürüyorlar orada. Dedim ki işte, ben ziyarete müsaade edersiniz. Kimsin, nesin sen? Naksî tarikatındanım dedim. Oradaki o melekler işte, dediler hangi kolundansın? Kol sordular bu sefer. Halidiye kolundanım. Sen geç dediler. Diyor. de onu da çok anlatırdı. Bir de şu üçüncüsünü anlatırdı. Bir kere İsa Aleyhisselam'ı gördü. O enişte. Ben çocukluğumda tanıdığım bir mübarek zat. Efendi itibar ettiği bir insanıydı. Gözlüklü Ahmet abimiz var ya meşhur. Gözlüklü Ahmet abinin eniştesi olur. Ondan sonra sarıldı İsa Aleyhisselam'a. Böyle mübarek adam. Ne zaman geliyorsun dedi. <Gülüyor> İsa Aleyhisselam dedi ki daha bize var. Önden gelecekler var dedi. İşte şimdi bunları Efendi Hazreti anlatırdı. En son bu olaylar çok yaklaştı. Çok yaklaştı. Lafları çıkınca bir sene olmadı. Efendi Hazreti tefsir odasındaydık. Dedim Efendi Hazretleri siz tarihten kaçınırsınız ama bir işaret buyurun. Yakın mı uzak mı? Buyurdu ki daha var. Efendi Hazretleri'nin cevabı son olarak aldığım cevap daha var. Yani bu bakımdan böyle iki sene, üç sene, beş sene hesapları gerçekçi değil. Zaten İmam Rabbani'ye göre bu yüz geçti, açıkça geçti. 27-28 bu yüzde daha beklenmesin. He, bundan dolayıdır ki ama demek ki bir dahaki yüzün başına mutlaka gelir hesaplarına göre de bu benim hesabıma göre bir dahaki yüzü de geçiyor. Ancak öbür yüze yaklaşınca çıkıyor, öbür yüzün başında, hemen öbür yüzün başında Hazreti Mehdi'nin dönemi, parlak dönemi zuhur ediyor.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 biz duyuracağız o emri yerine getireceğiz siz de insanlara ulaştırın herkes diğerine ulaştırsın emri var deccal konusunu bu hadisle amel edelim inşallah birbirine bu konuyu işleyelim inşallah Rabbim tebareke teala bizden gelecek nesilleri de deccal fitnesinden muhafaza eylesin İmanlarımızı Allah'a emanet ettik Rabbim muhafaza eylesin Allah İslam yolda yaşayıp ölmek müesser eylesin amin diyenleriniz nar-ı cahimden azad eylesin cümlemizi cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin Allahım senden cennetini istiyoruz iftana ile, cennete yaklaştıracak inançları amelleri nasibiyle, Arab azabından gazabından sana sığınıyoruz sen muhafaza ile, Arab ya cehenneme yaklaştıracak inançlardan sözlerden hareketlerden sana sığınıyoruz sen muhafaza ile. Amin, Amin Allahım cennetinle cemaatinle rıva'i şerifinle lika'i şerifinle vuslatinle cümlemizi mesrur eyle. Amin, Amin Allahım azabından gazabından seni razı etmeyecek gazabını celbedecek bütün su amalden, su ahlaktan fenalıklardan bizleri muhafaza eyle amin. amin ya Rabbi cennetini ve cemalini kazandıracak amellere karşı bizi hevesli eyle rabetli eyle Yarım Rabbi azabına gazabına sevk edecek amelleri işleri, hareketleri, huyları bize kötü göster ya Rabbi bizi onlardan soğut muhafaza eyle ya amin diyenlerimizi ateş değdirme amin, amin. ya Rabbi ben alemin dualarımızı fazl-ı keremle kabule eyle Amin. Dualarımızın kabulü için buyurun. As-salatu vesselamu aleyke ya Rasûlellah. As-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. As-salatu vesselamu aleyke ya Seyyide'l-Evveline ve'l-Ahirîn. Selamun alel-Murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. İlahi şerefinebi Muhammed'in sallallahu aleyhi ve selleme... Vale ve أصحابي مشايخنا كافد من الأرواح فندبهم خاصد من الأرواح الحاضرين